Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi <Sessizlik> nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela ha dia lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma Fina istiqal hadisi Kitabullah ve xayir al-hadi Muhammedin Sallallahu alaihi ve şer al-umur muhtesatı ha ve kulla muhtesetim bid'a ve kulla bid'a zala'le ve kulla zala'letim fil nahr. El müstakdire kuz zerjet tevhid bölümüne başlayacağız bugün inşallah Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur meaden. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki korunasınız. O ki, yeryüzünü sizin için bir yaygı, göğüde bir bina kıldı. Gökten su indirip, onunla sizin için rızık olan, rızık olan ürünler çıkarttı. Artık siz de bildiğiniz halde Allah'a eşler, ortaklar koşmayın. Bakara suresi 21-22. ayetleri. Bu ayet, Kur'an-ı Kerim'de yani elimizdeki sıralamaya göre ayetlerin elimizdeki sıralamasına göre hüküm içeren emir veya yasak tarzı hüküm içeren ilk ayettir Kur'an-ı Kerim'de yani ey insanlar ey iman edenler kitaplarda mutlaka ya bir emir ya bir yasak vardır bu şekilde ey insanlar diye ilk emir içeren veya yasak içeren ayet Kur'an-ı Kerim'de bu ayettir Allah Azze ve Celle 21. ayette kendisine ibadet edilmesini emrediyor. Yani bütün insanlar fıtraten, Rab olarak Allah Azze ve Celle'yi kabul edecek fıtrattadırlar. Ona kulluk edin, ibadet edin diye emrediyor. Burada rububiyetini zikrediyor. Yani kendisinin yaratmış olduğu yeryüzü, gök, sema, semadan yağmurun indirilmesi, bunlarla işte rızıkların çıkarılması, bunun gibi rububiyet özelliklerini kullarına delil olarak getiriyor ki kendisine ortak koşmasınlar. Yani ayetin devamında da kendisine ortak koşulmasını yasaklıyor. Denkler edinmeyin diyerek. Yani bunun manası şu, Allah Azze ve Celle rububiyetini, yani bütün insanların fıtratlarında mevcut olan Allah'ın Rabbini kabul etmek, O'nun yaratıcılığını kabul etmek, rızık vericiliğini kabul etmek, yeri göğü yaratan O olduğunu, yani bunun gibi Allah Azze ve Celle'nin fiilleriyle ilgili özelliklerini insanlar kabul edecek yapıdadırlar zaten. Allah Azze ve Celle işte herkesin kabul ettiği bu özelliklerini e, öne sürerek kulluğu da sadece bana yapın diye tevhidini istiyor. Yani denk ver, koşmayın. Yani nasıl ki sizi yaratmada, rızık vermede bütün bu özelliklerde ben bir ise ibadeti de sadece bana yapın diyerek kullarını tevhide, uluhiyet tevhidine yönlendiriyor. Bunu emrediyor ve şirkten yasaklıyor. Taha 14. ayetinde de mealin şöyle buyrulur: Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka hak ilah yoktur. Bana kuluk et, beni anmak için namaz kıl. Evet, bu ayette de Allah Azze ve Celle kendisinden başka ilah olmadığını, yani ibadete layık kimse olmadığını bildiriyor. Ve bu ibadet çeşitlerinden de özellikle namazı burada zikrediyor. Enbiya 25. ayetinde de, Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, Benden başka ibadete layık hak ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Bütün nebileri, bütün rasullerin estağfurullah, bütün rasullerin Allah Resulü Aleyhissatu vesselam'dan önceki bütün rasullerin de e, ancak bu şekilde kendisine vahyedildiğini edildiğini ve bu peygamberlerin tevhidi kullara emrettiğini ifade ediyor. Yani bütün rasuller uluhiyet tevhidine çağırmışlardır. Yani hiçbir resul göremezsiniz ki işte Allah vardır. Allah'a iman edin. İşte bizleri yaratan Allah'tır, rızık veren Allah'tır, bunu kabul edin diye hiçbir peygamber böyle bir davette bulunmamıştır. Tamam. Çünkü buna ihtiyaç yoktur. Yani ateizm denilen Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini de inkar etme tarzındaki bir düşünce kendi içerisinde zaten sammiyetsiz yani bu küfrün münafıklığıdır. Yani hiç kimse Allah Azze ve Celle'yi inkar edemez, onun yaratıcılığını inkar edemez. İnkar eden ona başka isimler takar. Allah olarak onu e, itiraf etmek istemez. Ama fıtratlarında bu hep vardır. Bu sebeple yani Allah azze ve celle bütün insanları o fıtrat üzerinde yarattığı için, e, fıtrat hücceti bütün insanlara zaten ikame olunmuş olduğu için, peygamberler asla ikame edilmiş bir hücceti tekrar ikame etmek için gelmemişlerdir. Fakat insanlar... Ee, rububiyet konusunda şirke düşmüşlerdir. Yani Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini hiç kimse inkar etmemiştir. Ateistler gibi azınlık e, yani bunlar ciddiyetsiz, ciddi alınmayacak bir tayfedir. Onları istisna ediyoruz. Onlar da fıtratlarına muhalefet ederek bunu yaparlar. Onları bu yüzden katmıyoruz buradaki e, sözün içerisine dahil etmiyoruz. Rububiyette ortak koşan topluluklar olmuştur. Yani rububiyet tevhidine davet eden peygamberler vardır. Mesela yıldızlara ibadet edenler gibi, ateşe ibadet edenler gibi. Bu da esasında uluhiyetle alakalıdır. Yani hiçbir kavim işte bizi falanca yarattı, Allah'ın dışında falanca da yarattı. Allah'ın yaratmada ortağı vardır, rızık vermede ortağı vardır. Böyle etikadlar da olmamışlardır da, Allah Azze ve Celle'nin fiili olan, yani Rububiyet dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin yaptığı işler demek. Yani Allah Azze ve Celle'nin yaratması, rızık vermesi, yağmur indirmesi gibi şeyler. Yıldıza tapanlar, işte burada Rububiyet'te ortak koşan bir tayfe oluyor. Niye? Allah'ı itirafla beraber işte bizim bizim Yağmur görmemize sebep olan şey yıldızlardır. Falanca yıldızın filanca işte burca girmesi falan gibi. Bunun gibi itikatlara sahip olmaları böyle bir rububiyetle şirktir. Yine kader konusu, kaderi inkar e, böyledir. Kaderin şubelerine giren, rububiyet şirkini ilgilendiren konular vardır. Mesela hayrı Allah yaratmıştır, şerri, başka bir şey. Yani hayır Allah'tandır ama şer başkasındandır. Şer Allah'tan değildir gibi. Böyle saneviyye diyebileceğimiz yani iki tanrıcılık gibi bu tip inanışlara sapan topluluklar olmuştur. Peygamberler bu sebeple bazı peygamberler rububiyet tevhidine de davet etmişlerdir. Ama ekseriyetle, umumiyetle bu ayette belirtildiği gibi bütün peygamberler, bütün rasuller uluhiyet tevhidine çağırmışlardır. Yani sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet edilmez. Rububiyet tevhidi, Allah Azze ve Celle'nin fiillerinde Allah'ın birlenmesidir. Uluhiyet tevhidi ise kulların fiillerinde Allah'ın birlenmesidir. Kulların fiilleri ibadet etmektir. İbadette sadece Allah Azze ve Celle'ye yönlendirmek, uluhiyet tevhidi yaratıcı olarak, rızık verici olarak, gözleri görür kılıcı olarak veya öldürme, diriltme, bunun gibi Allah'a ait fiillerde Allah'ı birlemek ise onun rububiyette birlenmesidir. Yani rububiyet tevhidi Allah'ın fiillerinde Allah'ın birlenmesi, uluhiyet tevhidi ise kulların fiillerinde Allah'ın birlenmesidir. Bir kimse rububiyette Allah'ı birlese, rububiyetle tevhid ehli olsa, fakat uluhiyette Allah'ı birlemese, o kimse müşriktir. Mekke toplumu gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Yani onlar, yani peygamberlerinin kendilerine e, tebliğ ettiği meseleler Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır zaten. İşte e, gökten yağmuru indiren kim, gözlerinizi görür kılan kim, öldüren kim, dirilten kim, işte yeri göğü yaratan kim? Bu sorular sorulduğu zaman onlar Allah'tır diyorlardı. Yani Allah ile beraber onun ortağı, söz konusu kesinlikle edilmiyordu. Böyle bir şey inanmıyorlardı. Fakat Allah'tan başkalarına ibadet etmek suretiyle ibadetin bazı cüzlerini veya bazı kısımlarını, bazı türlerini Allah'tan gayrına yönlendirmekle Allah'a ortak koşuyorlardı. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kendileriyle harp edilmek üzere gönderildiği kimseler bu konuda şirk koşan müşriklerdi. Yani Allah'ı Rububiyette birleyen, rububiyette tevhid ehli ama uluhiyette müşrik olan kimselerdi. Bu ayet buna vurgu yapmaktadır. Yani bütün rasuller Allah'ın ibadette birlenmesi, yani kulluk konusunda Allah'ın birlenmesi üzere tebliğde bulunmuşlardır. Bu kitabın, tevhid kitabının ilk bölümü tevhidin fazileti. O 116. hadis i̇bn Abbas radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cibril aleyhisselam, La ilahe illallah der korkusuyla Firavun'un ağzına çamur tıkıyordu. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla gelmiştir. Bunu İbn-i İbban, tefsirinde Taberi, İbn-i Ebi Hakim, El-Muhtarede Ziyavül Mahdisi, Ahmet bin Amr Tayalisi, Tirmizi, Sünenül Kübrada Nesai, Av bin Humeyd, Dezzar, Taberani, Hatip ve Şuab-ı Liman'da Beyhak'i rivayet etmişler. Şeyh Elbani es tahric etmiştir. Çeşitli uzunlu, kısalı farklı lafızlarla da biraz ayrıntıyla da gelmiştir bu. Ee, mesela diğer bir rivayette, Tirmiz'in rivayetinde mesela Cibril aleyhisselam'dan nakledilir bu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni bir görmeliydin. İşte Firavun, La ilahe illallah diyecek korkusuyla. Denizin balçığından, dibindeki balçıktan onun ağzına tıkıyordum diye. Burada e, birkaç fayda var bu hadiste. Bunlardan birincisi, La ilahe illallah sözünün değeri. La ilahe illallah sözü, Allah azze ve celle'yi uluhiyette birlemeyi ifade eden söz. Yani bir kimse bu sözle İslam'a girer, Müslüman olur. Yani ibadet edilmeye layık olan tek bir hak ilah vardır. O da Allah'tır bunun gayrısında kendisine ibadet edilenlerin hepsi batıldır. Manasını içeren bir sözdür. Kişi İslam'a bununla girer. E, aynı zamanda Muhammedun Resulullah sözüyle. E, Cibril Aleyhisselam bu sözü söylemenin hem de ölümle karşı karşıya gelinse bile henüz can gırtlaktan çıkmadan önce bu sözü söylemenin o anda bile kurtarıcı olduğunu bilmesinden kişiye fayda edeceğini bilmesinden dolayı Buna mani olmak istemiştir. Firavun'un bu sözü söylemesini orada mani olmak istemiş ve ağzına çamuru tıkamıştır. Bu sözü söyler de kurtulur korkusuyla. Burada yine şu fayda var. Allah için dostluk ve Allah için düşmanlığa vurgu vardır burada. Çünkü Cibril aleyhisselamın Firavun'a böyle bir girişimde bulunmasının sebebi, Firavun'un yeryüzündeki rububiyette ve uluhiyette Allah'a ortaklık iddia etmesi. Sizin benden başka Rabbiniz mi var? Başka bir sözünde sizin benden başka ilahınız mı var diyerek hem ilahlık hem Rab'lık taslaması gibi büyük cürümlerinden dolayı işte bu pislikleri işlemiş bir kimseye Cibril Aleyhisselam Allah için buğz ediyor. Ona kim besliyor? Bu kötü itikadından dolayı ve onun bütün bu yaptıklarını silecek bir sözü o anda söyleyerek kurtulanlardan olmasını istemediği için onun ağzına balçık tıkamaya çalışıyor. Bu Allah için dostluk ve Allah için düşmanlığın göstergelerinden biridir. Demek ki melekler bunların başı olarak en ileri gelenlerinden birisi olarak Cibril aleyhisselam gibi azim bir melek, rasul bir melek Allah'ın elçisi olan bir melek bu duyguyla hareket ederek Allah'ın düşmanlarına kin gidiyordu. Ve bu sözü söylemesine orada mani olmuştur. E, bu buna delalet eden hususlardan birisi Tevhid kelimesinin mizanda ağır basması 117. rivayet Abdullah bin Amr bin Az radıyallahu anhuma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ümmetimden bir kişi kıyamet gününde halkın başları üzerinden çağrılır onun aleyhinde 99 dosya açılır her bir dosyanın boyu gözün görebildiği mesafe kadar olur. Yani gözün görebildiği kadar bir mesafe, bunu tahayyül etmemiz isteniyor, böyle bir misal veriyor. Bu kadar büyük bir dosya. Bunun gibi 99 tane dosya kulun aleyhinde. Yani bu kulun işlediği o kadar cürümler var ki, buradan şunu da çıkarabiliriz burada düşünerek. Yani kulun yaptığı hiçbir şey yazılmadan geçmiyor. Bir mimik hareketi bile olsa, basit bir söz bile olsa, bunlar şer olarak karşına çıkabilir. Bu 99 dosyayı dolduran, küçüklü büyüklü her şey. Her bir dosyanın boyu böyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Allah Tebarek ve Teala kendisine bunlardan bir şeyi inkar ediyor musun der. Adam hayır ey Rabbim der. Yani inkar edecek bir şey yok. Melekler şahitlik etmiş, yazmışlar. Allah Azze ve Celle herhangi bir mazeretin veya bir iyiliğin var mı buyuracak? Yani bu kusurları hep işledin. Bunları işlerken mazeretin var mıydı? Veya bir hayrın var mı bunları silecek? Allah bunu en iyi bilendir ama kuluna soruyor. İtiraf ettiriyor yani ona. Hayır ey Rabbim diye cevap verecektir. Yani kendi aleyhine bu şahitliği gerçekleştirecek. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle buyuracak. Evet, katımızda senin iyiliklerin vardır. Yani kendi bile ummuyor. Yani 99 tane böylesine büyük siciller dosyalar açılmış. Yani iyiliği varsa bile belki bunu dile getirmekten çekiniyor. Çünkü bu kadar kötülükler karşısında iyiliğim olsa ne olur, olmasa ne olur gibisinden düşünüyor belli ki. Fakat Allah Azze ve Celle buyuracak ki senin katımızda iyiliklerin vardır. Sana asla haksızlık, zulüm edilmeyecek. Bunun üzerine, üzerinde şahit ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık, ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun kulu ve rasuldür yazılı. Bir kağıt parçası çıkarılacaktır. O kişi diyecek ki, ey Rabbim, bu dosyalara karşı bu tek kağıt parçası nedir ki? Allah azze ve celle buyuracak ki, muhakkak ki sana asla zulmedilmeyecek. edilmeyecek. Dosyalar bir kefeye, kağıt parçası da diğer bir kefeye konacak. Dosyaların konulduğu kefe yukarı kalkacak, kağıt parçası ağır çekecektir. Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır basamaz. Bunu Müslüm'ün şartına göre bir isinadlar rivayet etmişlerdir. İbnü'l-Lemeş, tarih düneyserde Müslüm'ün şartına göre isinadlar rivayet etmiş. Ayrıca Ahmet bin Amber, İbn-i Hakim, Tirmizi, i̇bn Mace, Müsned'inde i̇bn Mübarek, yine Zühdün'de İbnül Mübarek, Abd bin Humeyt, de i Sünnet'e Taberani İtka'da'l-Alqai, Hakim Tirmizi en nevadirul Ebu Kasım El-Kinani Cüz'ül Bitaqa'da yani bu Hadisül Bitaqa diye meşhurdur. Bitaqa hadisi, Bitaqa kağıt, evrak, belge demek Arapça'da. E, bu Ebu Kasım El-Kinani'nin Cüz'ül Bitaqası bu hadisin rivayet yollarını bir araya getirmek üzere toplanmış bir hadis cüzü. Orada e, bunun tarihlerini vermiştir. Hatip Muadahu Evham'da İbnü'l Adim Bughyatü't Talep'te rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sahiha'da Muhbibin Hadisü'l Musnad'da sahih olduğunu belirtmişlerdir. Evet. Az önce belirttiğimiz gibi burada ağır basan bir belgede yazan ka bu kağıtta yazan ifade ee, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasuluhu sözüdür. Yani kişinin İslam'a girmesinin ilk şartı olan, İslam'ın ilk şartı olan bu kelimedir. Bu kelimenin önemi, Allah katındaki fazileti burada vurgulanıyor. Yani yeter ki kişi bu sözü bozacak, bunu hiçe çıkaracak bir şeyle Allah celle'nin huzuruna gitmesin. Az önce dedim ya e, bu e, her biri göz alabildiğine kadar büyük olan dosyalar, defterler demek ki küçük büyük şirkin altında kalan şeyleri içeriyor. Şayet şirk olsaydı la ilahe illallah sözü boşa çıkmış olacaktı. Yeter ki kişi tevhidi korusun, tevhidi muhafaza etsin. E, yani bu sicil yani biz sadece kendimiz e, bir şeylerin hesabını yapıp böyle not tutmaya kalksak bize hep iyiliklerimizi yazarız da. Kötülüklerimizi yazsak veya bazı şeyler vardır ki biz bundan bir kötülük saymayız ama onlar bizim aleyhimize yazılacak türden şeylerdir. Söylediğin, insanların işte gülmesi için söylediğin bir yalan, birisini kıracak, incitecek tarzda sözler. Veya gıybet kapsamına giren veya işte kin, tutma, buğz etme, heva bunun gibi pek çok e, meseleler vardır ki hilafi hakikat olan, hakka aykırı olan her bir e, fiil, davranış, işaret bunun gibi şeyler e, yazılmaya kalktığı zaman e, biz bunların hesabının altından asla kalkamayız. Ama yeter ki kişi tevhidi korusun. Yani kişi yalancı olabilir. Kişi e, hain olabilir. Zina etmiş birisi olabilir. Kişi e, Adam öldürmüş birisi olabilir. Büyük küçük türlü günahlar işlemiş bir kimse olabilir. E, fakat bu sözün kişiyi kurtarmaz için bir şart vardır ki şirk işlemesin. Şirk konusu oldukça geniş bir konudur. Yani kişi bir sözle şirke girer. bidatla şirke girer. Riyayla şirke girer. Fiille zaten e, bu açık veyahut kalbinde meydana gelen bozuk bir itikatla Allahu Azze ve Celle hakkında bir itikatla batıl bir itikatla şirke girebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ümmet hakkında açıyla gizlisiyle şirkten korkmuştur ve insanın e, la ilahe illallahı bozacağı bütün fiillerden insanları uyarmıştır. Ha keza biz burada günahlara cesaretlendirme gibi bir şeyde asla söylemiyoruz. Çünkü e, bu günahlar, kulun hafife alarak işlediği günahlar, kişinin şirke ve küfre düşmesine birer postacıdır. Yani buna sebebiyet verebilecek şeylerdendir. Kişi günahkar olarak yaşar, tevhidli bir günahkar olarak yaşar. Fakat hayatında yaşadığı bu günahlar sebebiyle son nefesinde imanını tevhid üzere korumak ona nasip olmayabilir. Yani hayatı neyle geçiriyorsa insan ölümü e, bunun gibi bir şey üzerine olur. Yani son nefesinde mesela nice la ilahe illallah sözü telkin edilen kimseler vardır ki hayatındaki e, vurdum duymazlığı sebebiyle, nifak üzere yaşaması sebebiyle son nefesinde bu sözü inkar ederek ölen, bu sözü reddeden kimselere şahit olunmuştur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarif ettiği gibi. Yani günahlar kalpte siyah bir nokta oluşturur. Bu günahları işleye işleye kişi o siyah noktalar büyür büyür kalbin tamamını kaplar. Yani tamamen ters dönmüş bir kalbe dönüşür. Yani tamamen bir münafık. Yani bazı münafıklar vardır. Yani ameli nifak halindedir bunların nifakları. Yani kalpte siyah noktalar halindedir bu. Allah Azze ve Celle tamamen kafir olmamış, yani nifak küfrüyle kafir olmamış Müslümanlar hakkında, İslam Ehl-İslam arasında, tamamen eğer nifak küfrü kaplamamışsa bir kalbi, bakın onlara kitabında kalplerinde hastalık bulunanlar diye bahsediyor. Yani günahlara aldırmadan yaşayan insanlar, yani Allah Azze ve Celle'nin, Aleyhisselat ve Vesselam'ın emir ve yasaklarını çok da mersemeden, önemsemeden, işleyen, yani bir çeşit nifak üzere olan kimseleri kalpleri hastalıklı kimseler olarak niteliyor Allah Azze ve Celle. Kalbi tamamen küfür ile kararmış münafıklar ise onlar da işte münafıklar diye anlatıyor. Münafıklar ve kalpleri hastalıklı olanlar diye bunları ayrı zikrediyor Allah Azze ve Celle. Demek ki günahkar olan insanlar kalplerine nifak tohumları atıyorlar. Yani o kara noktaları atıyorlar. Bu günahlarını artırdıkça... Aldırmadan işlemeye devam edildikçe kalbi bir gün ters döner de artık haktan bir şey kabul etmez hale gelir. Yani mühürlenmiş bir kalp haline gelir. Tıpkı cuma namaz hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi kişi hiçbir mazeret olmadan üç defa cuma namazını terk ederse onun kalbi nifak mührüyle mühürlenir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kalp hayatını kaybeder. Kalp hayatı sona erer o kimsenin. Kalp hayatı sona ermiş kişi Kitap ve sünnetin kalplere hayat veren sözlerini almaz. Artık kabul etmez. O hastalıkla bakar Rab bunlara. Hasta yani hastalık derken e, kalplerinde hastalık olanları kastetmiyoruz burada. Küfre girmiş kalplerden bahsediyoruz. <gülüyor> Müslüman olduğunu iddia eden fakat kafir olan kalpler. Bunlar kendine bir ayet bir hadis söylesen bununla dalga geçer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle emretmiştir, şöyle yapmıştır, şöyle davranmıştır dediğinde bunları bile hafife alır, küçümser, güler, eğlenir, dalga geçer. E, niye? Onlardan ibret almaz. Cennette şu vardır, cennemde şu vardır, bu nasları söylesen e, artık bunlara iman eden bir insan olmadığı için bunlar onu hiç etkilemez. Yani bu sebeple imanın gerektirdiği olan fiillere yönelmez. İmanın gerektirdiği, sakınılması gereken işlerden sakınmaz. O kalp öğüt almaz. Allah ve Rasulü sizi hayat veren şeylere çağırdığı zaman icabet edin. Ayetinde belirtildiği gibi, iman edenlerin kalbi hayat üzeredir. İman eden fakat hastalıklı olan kalpler, Allah ve Resulüne itaat etmek sayesinde, yani iyiliklerini artırmak suretiyle, kötülüklerini terk etmek suretiyle o siyah noktaları artık silmeye temizlemeye başlar Allah ve Rasulünün sözleri bu sebeple kalplere hayat verir ölmüş noktaları temizler hayata geçirir eğer icabet edersen çünkü Allah Azze ve Celle bu ayetinde icabete bağlıyor kalplerin hayat bulmasını eğer Allah'a ve Rasulüne icabet edersen kalbin hayat bulur yok icabet etmezsen giderek kararır ve en sonunda menkuz ters dönmüş bir kalbiyle Allah korusun kişi Allah azze ve celle'nin huzuruna gider de bu sefer ne söylediği, kelime-i ne kıldığı, namazın ne tuttuğu orucun, ne verdiği zekatın, yaptığı haccın hiçbir karşılığını göremez. Evet, bunları münafıklar yapar. Müslümanın yaptığı gibi münafıklar da yapar. Münafık da haccedir. Siz görmüyor musunuz? Yani dans sözlerin, şarkıcıların, yani söz meclislerinin dışarı dile alınmayacak işleri yapan kimselerin hatta gittiğini umre yaptığını umre yapıyor geliyor. Burada Allah'a inkar varı, Resul'ünü hiçe sayar varı. Davranışlarına aynen devam ediyor. Münafık da hacce diyor Kurban kesiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Namazda kılanları var. başını örteni de var vesaire vesaire. Bu sebeple dünya yurdunda samimi Müslümanla münafık Müslümanı birbirinden ayırmak bazen mümkün bile olmayabilir. Fakat bunları en iyi bilen Allah Azze ve Celle, kalpleri en iyi bilen Allah Azze ve Celle, herkese kalplerinin ve azalarının fiillerine göre karşılığını verecektir. Bu hadiste bildirdiği gibi kimse Allah Azze ve Celle zulmedici değildir, zulmedilmeyecek. Hatta kul korkusuna bakın ki, yani benim hiçbir iyilim yok, mazeretim de yok diyor. Yani böylesine dosyalar var. E ben bunları yaptım, söyledim, ettim yani. Bunları işledim. yapacak bir şey yok. İtiraf ediyor bir korku içerisinde. İyilin var mı? O da yok. Yani o iyilik olarak görmüyor artık bilmiyor. Ama Allah azze ve celle bu kimsenin bakın tevhidi muhafaza etme sebebi. Demek ki bu iman dairesinden çıkmamış. İslam dairesinden çıkmadığı gibi iman dairesinde dışına çıkmamış. İmandan bir şeyler var. İşte bu diğer bir hadis de Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan kişi cehennemden çıkacaktır diyor. Bu ne demek? Hatırlayın itban bin malik hadisinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam işte evinde bir musalla belirlemesini, orada namaz kılmasını istiyor. İşte cemaat oraya topluyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Orada diyorlar ki işte Malik bin Duayişin nerede? İşte o gelmedi o münafıktır diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu söze burada karşı çıkıyor. Diyor ki ne biliyorsun diyor belki de o La İlahe illallah derken bunu samimiyetle söylemiştir. İşte harbal tanesi kadar iman La ilah illallah Muhammedun Resulullah sözüne şahitlik ederken bunu samimiyetle yapmaktır. Bazısı vardır sadece dünyevi bir maksatla bunu söyler. Yani ben Müslüman sayılayım, dünyada Müslüman kabul edileyim. Bu gayeyle söyler. İşte biz de Müslümanız canım. Ama o aslında e, dili bunu söylerken kalbi asla bunu tasdik etmiyordur. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zahiren fiillerinde münafıklık bulunan yani sahabe öyle şey ediyor. Yani bunun fiilleri ancak münafığın yapacağı tarzda fiiller. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalpler hakkında kesin hükmetme konusunda dikkatli davranmalarına bir uyarı yapıyor. Ne biliyorsun? Belki o La ilahe illallah sözünü samimiyetle söylemiştir. Yani demek ki nifak ithamında dahi bulunurken böyle gelişi güzel bir ithamda bulunulmaması gerekir. Ta ki e, siz böyle diyorsunuz da sonra çıkıp işte falan azınlık diyorsunuz filan'a e, münafık diyorsunuz diyenler olabilir olacaktır. Kayıtları dinleyenlerden de olacak illaki. Şimdi biz tabi ki kalpleri bilemeyiz. Biz kalplerde olanlara binaen bir kimse yani zahire asla çıkmamış bir şeyden dolayı münafık muayyen bir şahsa zındık bir münafık kafir bir münafık sözünü asla söyleyemeyiz. Biz bunu söylemiyoruz. Ama zındık dediklerimiz kimler? Münafık dediklerimiz kimler? Kalplerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah şahadetini bozan itikatlarını dilleriyle ifade eden kimselerdir. Mesela edip yüksel. Bu adam Muhammed Aleyhissalatu vesselam geçerli saymıyor. İman etmiyor yani mesela Mustafa İslamoğlu hadis sahih bile olsa akidevi bir değer taşımaz diyor bu adam. Yani küfrünü açıkça diliyle ifade etmiş Fetullah Gülen Muhammedun Resulullah demese dahi insan la ilahe illallah demekle cennete girer. Dolayısıyla Hristiyan ve Yahudi de cennete girer diyor. Yani bu sözü iptal eden akidesini diliyle söylemiş birisi bunlar veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle açıkça dalga geçiyor. İnkar ediyor veya onun hadisinden başka bir şeyi daha uygun görüyor. Veya Ahmet bin Anbel Rahim olan dediği gibi hadis ehlini, hadise uyanları, hadise tabi olanları, re'yi kınayanları, bunu terk edenleri kötü kimseler diyen, eleştiren kimseye dahi zındık diyor. Veya sahabeye söven, sahabenin değerini alçaltan, onlara dil uzatan kimselere zındık demiştir ilim ehli eskiden beri. Veya Kur'an'a mahluk diyen. Peki Malik bin Dua Eşim böyle mi? Malik bin Dua fiili ameli nifak dediğimiz türden. Mesela cemaate gelmemek gibi bir şeyden dolayı böyle diyorlar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sabah ve yatsı namazları münafıklara en ağır gelen namazdır. Şimdi birisi iştahat ediyor ümmetten. Halen, hali hazırda da bu tip e, cesaretli konuşanlar var. Bir adam yatsı ve sabah namazına gelmiyorsa o münafıktır diyor. Allah Resulü onu demiyor ki, yatsı ve sabah namazına gelmeyen herkes münafıktır demedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki, münafıklara bu namazlar ağır gelir. Cemaate gelmek ağır gelir. E, Müslümana ağır gelmiyor mu sanıyorsunuz? İleride İleride hadis gelecek. Hava soğuk, ben diyor koy, e, hanımımın koynundaydım diyor, onun örtüsü altındaydım diyor. Keşke Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında soğuk havalarda söylendiği gibi e, evinde kılana da sakınca yok diye müezzin seslense diye arzu ettim diyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanda zamanında işte yağmurda, e, çamurda, e, soğuk havalarda bunlar oluyordu diyor. Acaba bu sahabeye ağır mı geliyor? Nefisleri ağır gelir Peki bunların hepsi münafık mı? Böyle değil Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müzmer bir ifade kullandı Sen muayyen bir şahsı onun tahtına soktun O hükmü giydirdin ona Problem burada işte Bu hadis böyle e, Muayyen şahıslara böylesi hükümler Giydiren kimselere bir kınamadır Yani ne biliyorsun O La ilahe illallah söylerken Samimiyetle söyledi Falanca yalan söylüyor münafık Buna işte hemen muayyen bir şahsa yalancı diye o münafıktır sözünü peşin söyleme. Yani e, onun küfre girmiş bir münafık olduğunu kastetme. Ama sözüyle fiili birbirini tutmuyor. Yani ameli bir nifak. Bu mana ayrı. Kastettiğin eğer la ilahe bozan, İslam'dan çıkaran, yani Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ebedi cehennemlikten kılan bir büyük nifak ise... Bu manada münafık ismini muayyen bir şahsa kullanma. Onun dışında kullanımlar vardır, mevcuttur. Geçtiğimiz hafta Muaz bin Cebel radıyallahu işte e, yatsın namazı uzun geldiği için e, işinden dolayı bırakıp giden bir kimseye münafık demesi, onun münafık olduğuna inanması bu örneği vermiştik, izah etmiştik. Yine e, bin Muaz bin Ubade. bin Ubade ile ee, yok. Ya Saad bin Muaz ya Sabîn Ubaid ikisinden birisiyle bu e, Usayid bin Hudayr radiallahu anh arasında ikisi de yani fazletti sabelerden yani faziletleri hakkında e, naz gelmiş asla münafıklardan değiller ama sen münafık birisin diyor biri diğerine. Çünkü sen falancalara arka çıktın, yalancılara, münafıklara arka çıktın, sen de bir münafıksın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzunda bu söyleniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikisine de tek bir kelime söylemiyor. Yani burada ahlaki bir nifak itham, yani sözle amelin birbirini tutmaması ile ilgili bir münafıklıktan bahsediyoruz. Yani yalancılık yapan, sözünde durmayan, emanete ihanet eden adama, biz münafıklık yapma, münafık bunun gibi ibareleri kullandığımızda kesinlikle itikadı nifak kastetmiyoruz. Bununla sözle amelin birbirini tutmaması ile ilgili ahlaki nifak yani kalpte siyah nokta oluşturan, kalbi hastalandıran bir nifaktan bahsediyoruz. Kalbi tamamen öldüren bir nifaktan değil. Ama batıl akideler, kişiyi küfre sokan söz ve fiiller bir kimseden sadır olduğunda kasıtlı, tevilsiz ikrah olmaksızın bir ilim üzere davelinin önderlerinin yaptığı gibi bunlar sadır oluyorsa işte zındık dediğimiz, itkadi nifak dediğimiz nifak e, suçlamasını ancak bu tip kimselere yaparız. Yani bunu da ilmehli yapar zaten her önüne gelen e, bu konuda konuşmaz. Namazı terk eden müşrik olur. Sonraki başlığımız 118. hadis Madan bin Ebi Talha Rahimullah dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, yani azat ettiği kölesi Fevban radıyallahu anhe dedim ki, bize kendisiyle Allah'ın bize faydalandıracağı bir hadis rivayet et. O sükut etti. Ben yine bize kendisiyle Allah'ın bize faydalandıracağı bir hadis rivayet et dedim. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kul ile küfür ve iman arasında namazın terki vardır. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuş olur. Bunu e, Müslüm'ün şartına göre bir isnatla şerh şerhu usul-i itikad-i ehli sünnede rivayet etmiştir. Evet. Kul ile küfür ve iman arasında namazın terki vardır. Yani namazın terkiyle kişi ya kafir olur ya müşrik olur. Yani kişi namazı ya kafir olduğu için inkar ettiği için terk eder veyahut da ortak koştuğu için Terk eder. İkisinden biri ya müşrik ya kafir. Yani e, fiilin ismi olarak her ikisi de aynı kapıya çıkar. Yani ebedi cehennemliklerden kılar ama e, burada isim olarak yani e, iki şey ihtimal var yani. Ya şirk sebebiyle namazı terk ediyor ya küfür sebebiyle. Yani lafzı bir fark var ikisinin arasında. Bu lafzı fark da şu sebepten. İnkar dediğimiz gibi küfürdür. Yani Namaz bir kimsenin inkar etmesi küfürdür. Şirk ise aslında bu hadiste e, namazın terkini küfür saymayan, tembellikle terk etmek işte küfür değildir diyenlere bu hadiste bir reddiye vardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafir olur, lafzını söylemiyor sadece. Yani sadece küfür vardır demiyor kişilerin namazın terk arasında. Ya şirk ya küfür var diyor. Bu ne demek? Küfür belli. Küfür inkar edeninki. Namazı inkar edenin küfürü belli. Bu bir şirk. Peki şirk ne? Yani şirk sebebiyle namazı terk etmesini ne? Muaz bin Cebel radiyalan hadisinde bildirildiği gibi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir iki şeyi zikrediyor bakın. Birbirini tamamlayan iki şey. Allah'a ortak koşmayacaksın ve ibadet edeceksin. İbadet edeceksin ama ortak koşmadan ibadet edeceksin. Yani ibadet etsen, ortak koşsan bu kurtarmadığı gibi ortak koşmasan Allah'a başka türlü ortak koşmasan ama ibadet etmesen bu da şirktir. Nasıl şirke düşüyor? Bakın kul nelere ibadet ediyor? Namaz kılmadığı zaman Yatak sıcak geldi, kalkmadı. İş tatlı geldi, dünya işi bırakmadı. Yani malı, mülkü, bedeni, zevkini, arzusu, hevası, hevasını ilah edineni gördün mü? Allah Azze ve Celle. Şeytana itaat etti. Yani bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin kendisine ortak koşulmasından yasakladığı unsurlar, ilahlar esasında. Hevasını ilah edineni gördün mü diyor. İşte altının kulu helak olsun, gümüşün kulu yani paranın pulun kulu helak olsun, kadının kulu helak olsun. Bir kadına aşık olman belki senin namazdan alıkoyuyor, bu da olabilir. Karın, çoluğun, çocuğun illaki bir karı olması gerekmiyor yani çoluk çocuk. Onlarla ilgilenmen, onlara düşkünlüğün senin namazdan alıkoyuyorsa onları ilah edinmişsindir. Midesinin kolu diyor, şehri arzularının mide şehvetinin kolu güzel elbisenin kulu diyor. Bunlara hep kullukla zikre diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ilah bir şeyin kulu varsa o ilah edinilmiş demektir. Bir şeye kulluk ediliyorsa o ilah demektir. Demek ki kişi bunları ilah edinebiliyor. Allah için Allah Azze ve Celle vakitleriyle farz kılmış 5 vakit namazı. Bu 5 vakit 24 saatinin yani 24 tane altının olduğunu düşün. Allah Azze ve Celle sana şunu diyebilirdi. Sana 24 tane altın veriyorum bunların hepsini de benim yolumda infak edeceksin dese hak sahibi mi? Hak sahibi. Bizim olan bir şey yok. Biz neyi ortak koşuyoruz? Demek ki Ya Rabbi sen bir kere bunları bana verdiysen artık benimdir ben sen istediğini vermem dese Allah'ın rububiyetine karşı yani sahiplik, mülk sahipliği, meriklik Konusunda Allah'a ortak koşuyoruz. Ama Allah Azze ve Celle kullarını hafifletmeyi sevdiğinden bir altın istiyor belki. Belki bir altın kadar bile değil, yarım. Bu 24 tane altının çeyreğe kadarını benim yolumda ayıracaksın. 24 saat, 24 altın kıymetindedir. Bunların ne kadarını insan uykusunda geçiriyor. İstese uyumayacaksın, 24 saatini bana kulluk edeceksin Des Allah Azze ve Celle buna hak sahibidir. Çünkü biz buna, e, bunun mülkün sahibi değiliz. Bu bedenin sahibi değiliz. Bize bedeni veren de Allah, sahip olduğumuz her şeyi veren de Allah. Yani mutlak Rab O. Ama Allah Azze ve Celle işte günün 3 saatinde, 4 saatinde, 5 saatinde, 6, 8 saatinde uyu yapabilirsin. Şu kadar zamanda dünya için çalış. Kendi şehvetin için çalış. Hanımın için, çoluk çocuğun için çalış. Harama bulaşmamak kaydıyla. Bunları yap. Ama şu 5 vakit namazlık Vakti bana ayır, bedenin bana itaat etsin diyor. Ee, bu Allah Azze ve Celle'nin işte kullar üzerindeki hakkı ve onu ortak koşmadan eda etmekle mükellefiz. Bunu kişi yerine getirmediği zaman işte şirk koşmuş oluyor. Namazın terki böylesi şirklerden. Artık sebep neyse şeytana mı yani bu önemli değil. Yani naslarda bize işte şeytana kullu olmuştur, hevasına kullu olmuştur, kadına para yapıla demiyor. Bunların her biri bir sebep olabilir. Fakat hadisteki şu mutlak ifadeye dikkat edin. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte cevamiyül kelimle konuşmasındandır. Kul ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Yani namazın terki ya küfürden dolayı, ya bir şeyleri şirk koşmuştur, ortak koşmuştur Allah ondan dolayı. Kim namaz terk ederse devamında bunu söylüyor, Allah ortak koşmuş olur, müşrik olmuştur diyor yani. Başka hadis gelecek ileride veya geçmiş olabilir iman babında, kafir olur diyor namazın terk eden. Çünkü şirk insanı kafir yapar. Evet, sahabenin icması da bu minval üzere gelmiştir. Yani bu bilinen bir mesele bizim aramızda, bunu bilmeyen yok. Yani namaz, e, terk etmek, kişiyi İslam'dan çıkaran bir küfür ve şirktir. E, İslam iddia eden birisi namazı terk ediyorsa, kılmıyorsa, temellikle kılmıyorsa, inkar ortaya koymuyorsa, inkar ederse o kimse İslam'ın dışına çıkar, o bir kafirdir. Yani namazı inkar ederse o bir kafirdir inkar etmiyor da kılmıyor bu kimse iki ihtimalden birisi söz konusu bu de. ya namazın terkinin küfür olduğunu bilmiyor başka türlü biliyor Kur'an'dan ve sünnetten tevil edilerek başka türlü öğretilmiş kendisine işte tembellikle kılmazsan kafir olmazsın gibi şekilde öğretilmiş bir cahildir e bu cahilse bırakalım öyle bilmeye devam etsin hiç kimse diyemez bunu nasıl söyleyecek Namaz bu şekilde farzdır, terki küfürdür veya şirktir diye. Bu naslar ona <gülüyor> ulaştırılır, Kur'an-ı Kerim'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ulaştırılır. Bu ulaştırılmış olmasına rağmen, bu nas ona söylenmiş olmasına rağmen, o başka bir şeyi tercih ediyorsa şirk koşmuştur. Mesela Ebu Hanife'nin kavminini tercih ediyorsa, işte namazın terki küfür değildir gibi görüşleri tercih ediyorsa Allah Resulü'nün hadisine karşı o kimse şirk koşmuştur. Bunun şirkinden Ebu Hanife de beridir, İmam Şafi de beridir. Şirk buna ait bir şirk. İmam Şafi mi dedi sana? İmam Ebu Hanife mi dedi sana? Allah Resulünden hadis bile olsa onu bırakacaksın. Ben ne diyorsam o. Söylenecek hadislerin hepsini ben söyledim. Benim söylediklerim dışında hiçbir hadise uyma. Böyle bir şey mi dedi Ebu Hanife ona? İmam Şafi böyle bir şey mi söyledi? İmam Malik böyle bir şey mi söyledi? Hayır. Birakis, onların hepsi de Allah ve Resulü'nden gelene itaat et dediler. Yani Ebu Hanife de kurtaramaz onu. Yani onunla bir alakası olmaz. Bu bir şirk. Yani tebliğ edildi. Bu adam böyle e, şirke düşmeye devam ediyor. Şirki başka dallara, başka budaklarla e, zuhur ediyor. Ve hala bu adam Müslümanlık ilan ed iddia ediyor. Namaz kılıyorum ama ben de Müslümanım diyor. Namaz kılmıyorum ama ben oruç tutarım. Namaz kılmıyorum ama ben zekatımı aksatmam. Hac yaparım, umre yaparım. Hac ve umre kendisinden önceki kötülükleri örter, siler. Doğru. Sen tevbe edip gidersen Allah'a niye silmesin? Namazdan başladın? Yok. Geldin tekrar o küfürü işlemeye devam et. Her bir namazı terk etmekle. Er neyse, böyle iddia eden bir adam münafıktır. Yani nas ulaştıktan sonra bu küfrü işleyen adam münafıktır. Bizim buna gücümüz yetmiyor. Yani İslam devletimiz yok ki işte kılıcı boynuna dayasın ya tövbe edersin bu küfründen. İslam'a döner namazı kılarsın. Böyle diyecek bir imkanımız yok. Olsa, böyle bir imkanımız olsa yani her birimizin evinde kılıç olduğunu düşünün. Yani yetkiyi kastediyorum mecazmanı da. Yetki olduğunu düşünün. Bu istitabeyi uygulayacak yetki. Ve bu adam senin huzuruna getirilecek. Sen buna tevbe uygulayacaksın. Üç gün hapsedeceksin. Ömer Radyalan uygulamasına göre bir mürtet için böyle bir uygulaması var. Tevbe etmeye zorluyor üç gün boyunca. Tevbe etti etmedi. İki tane ihtimal var. Ya edecek ya etmeyecek. Tevbe ettiğinde de bir ihtimal daha var. İki ihtimal var. Tevbesinde samimi bir tevbe yaptı. Veya Adam namaza başladı ama kılıç korkusuyla kılıyor. Sana tevbe etmiş gibi gözüküyor. Bunlar hep ihtimal değil mi? Peki biz bu ihtimalleri görmeden ortada samimi bir tevbe mi var? Küfründe şirkinde bir samimiyetle dikine gitme mi var? Yani mertçe küfür ortaya koyma mı var? Ölümü göz alırcasına böyle bir şey mi var? Yoksa münafıkça mı tevbe edecek? Yani bütün küfür fiillerinde. Hani az önce dedik ya namazı inkar ediyor adam. Ama Müslümanım diyor. Tesettürü inkar ediyor ama Müslümanım diyor. Bu kafir olmuştur ama münafık kafirden bahsediyoruz biz burada. Onun mürtet bir kafir olduğunu işte bu yetki sahibi otoriteler e, neticeye kavuşturur. He, biz ne yaparız? İki türlü münafıktan bahsettik. Biri kalbinde hastalıklı olan münafıklar. Yani e, küfre girdiğine şahit olmadığınız bunu diliyle fiilleriyle net bir şekilde ee, küfrünü ortaya koymamış. Fakat sanki kalbi iman etmemişlerin kalbi gibi öyle fiiller, öyle sözler sadır oluyor bu adamda. işte İşte bidat ehli veya fasıklar fıska batmış, fıskı hayat düzeni olarak kendine fıskı tercih etmiş kimseler. Bunlara velave ve uygulamamızı istiyor din bizde. Yani bir samimi Müslümana davrandığın gibi bu kalplerinde hastalık olan yani hayatının sistemi olarak Allah ve Resulüne uyma gibi bir şeyi asla düşünmeyen, böyle bir yol tutmayan, müminlerle beraber yol tutmayan kimselere karşı vela ve emrediyor din. Zındık olan, yani itkadi bir küfre girmiş, bunu diliyle veya azalarıyla ortaya koymuş kişilere gelince, mesela namaz inkar etmek böyle bir zındıklık. Namazın hükmünü bildiği halde, bu konuda tebliğ kendisine ulaştırıldığı, şüpheleri giderildiği halde, Deliller ulaştırıldığı halde, namaz kılmamakta direnen kimse de biz ona kılıç dayamıyoruz. Öyle bir yetkimiz yok. İstihabe uygulayamıyoruz. Çünkü istihabe uygulayabilecek durumda olsak bu adamın neyi tercih edeceğini bilmiyoruz. Böyle bir bilgimiz yok. Böylelerine de dikkatli olmamız. Böylelerine dikkatli olmamız. Ona selam versen, konuşsan, muhabbet etsen bile, etsen bile selam verilmez, Caiz değildir ayrı mesele de böyle belki şerinden korktuğun için bazıları vardır yetki sayıdır. mesela bizim devletimizin başındaki veya İslam ülkelerinin başındaki çoğu kralların liderlerin durumundaki gibi takiye olarak onlara karşı çünkü canın hakkına korkun var, malın hakkında, namusun hakkında türlü korkuların söz konusu olabilir bu tip yetki sahibi münafıklara bunlara takiye yaparsın. Korunursun onlardan. Zahire Müslümanlarla eşit haklara sahiptir. Siyasi manada. Yoksa işte e, samimi bir Müslümanın senden kızını isteyip de kızını vermen veya vermemen gibi bir meseleyle alakası yok mu? Millet hep bu gibi şeyleri getiriyor. Müslümanlarla eşit haklara sahip olması derken kastımız e, bu değil. Ona samimi Müslümanlarla tevhid ehli, sünnet ehli Müslümanlarla aynı muameleyi yapmak demeyi kastetmiyoruz biz burada. Siyasi manada Müslümanlarla iştahlara sahiptir. Bunların velayetleri vardır, mirasları vardır. Yani miras alınır, verilir bunlara. Yani mirasçı olunur, varis de olurlar, e, muris de olurlar. E, velayetleri vardır. Müslümanların üzerinde işte Müslüman bir kız, işte münafık bir babanın Boyundur altında yaşamak zorunda kalabilir, ondan teberri edip evini ayıramayabilir, buna gücü yetmeyebilir, zor durumda olabilir ve terk edemez ailesini. Onunla beraber yaşamak, yani onun ekmeğini yemek zorunda kalır ve ona sabreder. O onun velisidir, nikah akitleri geçerlidir, ticari akitleri geçerlidir, alışverişleri geçerlidir. Bunun gibi. Hukuki, siyasi, ticari, bunun gibi e, hukukun işlediği konularda Müslümanlarla eşit haklara sahiptir. Ve bunlar öldüklerinde Müslüman mezarlığına gömülürler. Eğer dünyadayken irtidatlarına hükmedecek bir yetki oluşmamışsa, İslam devleti de olmadığı için böyle bir yetki uygulanamadığında her tarafı münafıklar, yani e, zındıklaşmış münafıklar, ve onlara tabi olan kalpleri hastalıklı kimseler sarmış durumda ümmetlerin hali, İslam ülkelerinin genelinde Müslümanların hali böyledir. İnsanlar çünkü serbestçe e, İslam'a aykırı fiilleri işliyorlar, batıl yollar tercih ediyorlar, seve seve e, fıskı işliyorlar ve itaatkarlardan hoşlanmıyorlar. Allah'a ve Resulüne itaat edilmesinden, sünnetlerden hoşlanmıyorlar. Bunu septik olarak, kabalık olarak şöyle böyle eleştiriyorlar. Yani e, hayat artık ahir zaman olmasa sebebiyle e, münafıkça yaşamaya oldukça müsait, samimi yaşayanlar için tam bir darboğazdır, cenderedir hayat. Samimi olanlar için, samimi değilse e, günlük gülistanlık yaşar. Ne ticaretinde sıkıntı görür, ne başka bir şeyinde. Ama Allah'a ve Rasulüne itaat eden kişi o münavıklar gibi, kalpleri hastalıklı olan kimseler gibi böyle rahat hareket edemez, onun sınırları vardır. Yani bunlar kanuni sınırlar, kılıçla zorlanan sınırlar değil. Bilakis Allah'a iman ettikleri için, ahiret gününe iman ettikleri için, e, imana bağlı bir vicdan taşıdıkları için, kimsenin görmediği yerde Allah Azze ve Celle'nin kendilerini her hallerinde gördüğünü bildikleri için, ihsan ehli oldukları için onlar ne gizlilerinde ne aleni insanların arasında e, Allah'a isyan olan hususlara girmezler. İsterse kanunen serbest hatta kanunen farz olsun. Kanunen zorunlu kılınsın Allah'a isyan olan işlere girmezler. İşte münafıklarda bu gibi işlere rahatça girerler. Tam tersi. Fakat yine de e, Müslüman olduklarını iddia ederler. Mangalda kül bırakmazlar. E, doğru İslam'ında kendilerine ait olduğunu yani dünya hayatından ibaret seküler bakış açısıyla Allah'a ve Resulüne itaat etme tarzındaki bir hayatın sertlik, aşırılık, şeytanilik bunu söyleyenler var. Arap ülkelerinde var yani bu. Bilmiyorum. Türkiye'de belki bu derecede değildir belki. Mesela ideal Müslüman, işte kafası tıraşlı, yani taranmış işte bilirsiniz metroseksüel tarzı bir erkek Bıyığı yok, sakalı yok. Böyle ideal bir Müslüman bu. Şeytani Müslümanı da sarıklı, sakallı böyle anlatıyorlar. Ve her dine bunu uyguluyorlar. İdeal Hristiyan bir şekil çiziyorlar. Şeytani Hristiyan işte onların aşırı dincisi. Yani aslında bunların derdi tamamen din. Dine düşmanlık. Bunu İslam adına yapıyorlar diğerleri Hristiyanlık adına yapıyor, diğeri Yahudilik adına yapıyor. Ama Müslümanlarda maalesef o kafirlerin adımlarını izledikleri için, onların peşinden gittikleri için onlarda meydana gelen şeyleri yani Hristiyanlardaki, Yahudilerdeki din adamlarının dini kendi menfaatlerine alet eden sahtekarların insanlara yaptığı zulümlerden dolayı din adamlarına karşı, dindarlara karşı bir kin oluşmuştu. Bunu aynen İslam toplumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi taklit etmişlerdir. Evet hocaları da onların rahiplerini, onların hahamlarını taklit etmiştir. İnsanların ceplerindeki altınlara, dünyalıklara göz dikmişler, dini onların önüne makaslaya makaslaya istedikleri biçme sokmuşlardır. İstedikleri fetvayı vermişlerdir. Onlarla ters düşmeyecek, para akışını, altın akışını kesmeyecek fetvalarla, onları hoş tutacak şeylerle hocaları da onların rahiblerine ve hahamlarına benzemiştir. Dolayısıyla halka da din ehline, e, ilim ehline düşmanlıkta tabii ki onlara benzemiştir. Evet. Allah azze ve celle selamet versin. Allah izin verirse e, bir sonraki derste müşriklerden uzaklaşmak, teberri e, babıyla başlığı da devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilah illallah ve a